İnsan hakları insanlar için var. Dünyada Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirisi'nde yer alan haklara her bireyin sahip olması için çok sayıda kişi ve grup çalışıp çabalıyor. Gerçekten de insan hakları evrensel bildirisinin hazırlanmasından önce de, hazırlanırken de, sonra da haklar hep tek tek bireylerin haksızlıklara tepki göstermesi, bir araya gelerek tepkilerini ortaya koyması önlem alınmasını sağlamasıyla kazanıldı. Öte yandan, dünyada ve Türkiye'de hala birçok insan hakları ihlali, kayda değer bir tepkiye yol açmadan yaşanabiliyor. Bu programda, Türkiye'deki sivil toplumun zayıflığının nedenlerini ele alacağız ve niye güçlü olması gerektiği sorusuna yanıt arayacağız. Ankara, İzmir ve İstanbul gibi büyük kentlerde konuştuğumuz kişiler, İnsan hakları ihlallerine tepki gösteriyor musunuz sorusuna bakın ne yanıt veriyor. Tepki gösteremiyoruz ki. Niye? Ne yapabiliriz? Tek başınıza bir şeyler söylemeye çalıştığınızda da bağırmaya çalıştığınızda da susturuluyorsunuz. Şimdi yerine göre büyük bir olaysa başıma bir iş gelecekse giremem. Elde bir şey olmadıktan sonra hiçbir şey yapamayız ancak vah tüh vesaire. Niye bir şey değiştiremeyiz? Burası Türkiye. Türkiye'de insanın kıymeti yok. Yani sonuçta bir hayvandan değersiz yani. Buna zaten bireysel çabalamayla bir şey çözüme kavuşmaz ki. Yukarıdakiler bir şey yapabilse biz de yapmaya çalışırız yani. Yukarıdakiler ilgilenmedikten sonra bizim yani bir faydamız olmaz. Bu çaresizlik, bu yetersizlik hissi niye? Niye her şey başkalarından bekleniyor? Gelin İstanbul'da Psikiyatris doktor Özcan Köknele soralım. Benim kanımcı çağdaş insan, insanın bedensel, ruhsal, toplumsal varlığına saygı gösteren insandır. Hangi toplum, hangi kültür insanı bu bütünle ele alıp bu bütün varlıklarına saygı gösteriyor ise o toplumdaki birey çağdaş insandır, o toplum da çağdaş toplumdur. Tabii bizim toplumdaki bireyin davranışında buna erişmiş olan insan sayısı mutlak var ama bir toplumu kültür bakımından, tutum ve davranış bakımından etkileyecek sayıda değil bir. ikincisi de etkileyecek yolları, yöntemleri çok rahat kullanacak konumda veya durumda değil. Ben Başak Sayın, Ankara Üniversitesi İletişim Fakültesi 3. sınıf öğrencisiyim. Türkiye yeni bir cumhuriyet ve sonuçta demokrasi hani yüzyıllardan beri gelip oturan bir sistem değil. Kendi ailelerimizde dahi daha demokrasiyi yaşatamıyorken bunu tüm topluma... Bizim toplumun birçok kesimlerinde yaşayan kişiler arka ya gelenek alt kültüründe takılıp kalıyor, ya görenek alt kültüründe takılıp kalıyor, yahut belirli bir tarikat veya mezhep veya etnik köken alt kültüründe takılıp kaldığı için onun dünya görüşü bu alt kültürün etkisi altında oluyor. Bu yüzden de başkasıyla ilgili olarak ortaya çıkan bir olumsuz davranışa tepki gösteremiyor. Buna ek olarak tabii özellikle son 20-30 sene içerisinde Türkiye'de ortaya çıkan bir hızlı nüfus artışı mutlak bir etken çünkü hızlı nüfus artışı demek hiç değilse ailenin kendi çocuklarına belirli kültürleri aktaramaması demek. işin başka taraflarını bir tarafa bıraksanız bile bir etken mi? Evet, belki son yıllarda biraz yavaşladı ama gene de ülkemizin bence çözülmesi gereken temel sorunlardan bir tanesi. İkincisi göçler çok önemli bir sorun. Son 40-50 yıl içerisinde özellikle büyük kentlere son 10 yıl içerisinde de terör dolayısıyla Güney Anadolu'da biliyorsunuz ki oradaki büyük kentlere büyük göçler oldu. Gece kondulardaki alanlar, oldukça dar alanlar, oldukça dar alanda yaşamak bile insanları daha kızgın, daha öfkeli hale getiriyor. Daha bencil hale getiriyor. Yani başka hiçbir neden olmasa bile o dar alanı paylaşan anneler, babalar, çocuklar, kısım, akraba arasında bir alan kavgası ortaya çıkıyor. Hoşçakalın Rabbim, amdarın değil. Değ Büyük kentlerde Özcan Köknel'in sözünü ettiği türden ailelere rastlamak zor değil. İşte Diyarbakır'ın varoşlarından tipik bir aile. Ben savuk. Biz köyden, terör yani köyden göç ettik buraya geldik. E, Dicle Kaygesin köyünden. 12 tane çocuğum var. Bu ev çok küçük gibi görünüyor. Herkes ne, bir odada mı yatıyor, iki odanız mı? Vola, var e, bizim hepimiz bir oda bir salondan yatıyoruz. Aşkımızda. Hani bio dedeler. E, Tuvalet yok banyo, banyo yok. İstersen gelin görün. İster. Bir şey yok. Gelin. E. Hah. Burası ne burası? Burası banyo olacak. Burası burası. Yani. Kapısı da yok. E, kapısı yok. yok. Kapı hiç bir kapı yok. Bir şey yok. Bak, haç çatlamış hal Peki şimdi burada sizin e, suyunuz var mı? Nasıl? Vallahi biz eşeğle suya gidiyoruz. Bak. Şurada tam bir kilometre var. O beyaz şey var ya. O tarlaların içerisinde evet. bir araba var orada. Bu insanların Hı. çoğu tarım evet. toplumundan kopup gelmiş. İstanbul ya büyük kent bir sanayi toplumunun örgütlenmesi içerisinde değil. Böyle bir e, kuruluş, böyle bir kurum yok. işsizlik bir insanın iş bulabilmesi için birçok e, yolları denemesi, bir işi ne olursa olsun bulma karşılığında büyük ödünler vermesi ve buna ilave olarak da özellikle son 20-30 yıldır devam eden terör, anarşi, bunların yarattığı hem korku hem sindirme hem değer karmaşaları birçok insanı ancak ben kendi gücümle ayakta durabilirim. Kendi bendiğimi kendim koruyabilirim, kendi kazancımı kendim sağlayabilirim, ben bu duruma gelmek için kimseden yardım görmedim halde ben de kimseye yardım etmen gibi savunma düzenleriyle e, çağdaş insanda olması gereken e, birey toplum arasındaki dengeyi kuramıyor, dolayısıyla e, bencil olan, bana dokunmayan yılan bin yıl yaşasın düşüncesi içinde olan veya da her koyun kendi bacağından asılır atasözüne uygun olan bir bencillikle, ben, ben tufan. tufan gibi şeyleri düşünerek e, birçok konuya duyarsız kalıyor. Hatta o konuda e, zarar gören kişi veya grup veya toplumdan belki de işte o oh olsun onlar da böyleydi gibi bir haz bile duyabiliyor. Valla hak ediyorlar. Hala daha demokrasi, özgürlük üzerine savaş ediyorlar ama her şey var zaten o kadar yani yürüyüş, mitinge gerek yok ki. Zaten istediğini alıyorsun sen bu memleketler. Öyle mi diyorsunuz? Hiç sorun yok mu insan hakları sorunu sizce? Hayır bence yok yani hiç sorun yok. Artı onlar sopay da hak ediyor, odaya da hak ediyorlar yani. Bir yerde bir olaya karıştırırsan bir şey yaparsan elbette polis de müdahale eder, Çevik şey Kuvvet de müdahale eder, asker de müdahale eder. Hak ihlallerini protesto etmek isteyenlerden bazıları ise işte tam bundan korkuyor. Bence insan haklarını koruması için eline verdiğimiz devlet yapısının yöneticilerinin insan hakları ders alması gerekiyor. Onlara da insanın ne olduğunu öğretmemiz gerekiyor. Ama bize de öğrettirmeyecekler. Biz de sindirileceğiz bir yerlerde su patup durulacağız eninde sonunda. Kim başını kaldırabildi de başına bayroz yapatırmadı ki? belli hakların verilmiş olması tam olarak siz bu hakları uygulayabilirsiniz bu anlamına gelmiyor. Evet benim bazı haklarım var. Kullanırsak ne olur? Yani sonuçta e, hapse girebilirsiniz, cop yiyebilirsiniz, işkence görebilirsiniz. Yani bunların sonu da daha vahim boyutlara kadar ulaş, ulaşıyor. Yani çevremizde tanıdıklarımızdan gördüğümüz kadarıyla yani kendi düşüncelerinizi bir şekilde savunmanız size ya yani bir özgürlükten öte bir esaret getiriyor. Yani şöyle bir şey var, insanların korkularının en büyük nedenlerinden bir tanesi belirsizliktir. Kim belirli olmayan durumlar hakkında korku duyarsınız siz. E, ortada belli olan bir şey yok. Demokratikleşmeden bahsediliyor, demokratik toplumdan bahsediliyor. Ama bunların ne olduğunun hiçbir şekilde sınırları çizilmiyor. Her şeyden önce bir askeri müdahale yaşandı. Askeri müdahalenin yaşanmasından sonra bir hukuksal, siyasal yapı oluşturuldu. Baskeri müdahalenin e, getirmiş olduğu baskı mekanizması ya da müdahaleler toplumsal yaşamda çok farklı bir bilince ve çok farklı bir reaksiyona yol açtı. Sindirilmiş toplum yani o kadar çok on, işte 12 Eylül darbesinden tutun yani o kadar çok ağır bedeller ödemiş ki bu toplum. Durum böyle olunca insan ister istemez otur oturduğun yerde neyine gerek diye düşünüyor. Bunun İnsan Hakları Derneği yönetim kurulu üyesi Leman Yurtsever'e sordum. İnsan hakları ihlallerine niye tepki gösterelim ki? Medya olsun, sistemin kendisi olsun, sürekli televizyonlarda, yayınlarda hep insanlara terör örgütüdür diyor, terörist diyor, bilmem ne diyor. Halkın gözünde böyle öcü, öcü şeklinde getirdiği için tabii ki onlar da e, işkenceyi hak ettiğini falan söylüyor ama bir gün sıranın da kendilerine geleceğini hiç düşünmüyorlar. Ama bazen de geliyor sıra onlara. Sıra geldiklerinde de buraya gelip söylüyorlar zaten. Yani biz böyle olduğunu bilmiyorduk. Haksız da bir hak ihlaline uğradıklarında da geliyorlar işte. Bu hak, adalet, hukuk yok bu ülkede dedikleri de oluyor çoğunlukla. Biz Bergama hükümetini anladamadık derdimizi şimdi ya da dünya çevresi duydu bizim sesimizi anlatamadık bu tür derdimizi. Bizi terör biliyor kendi kendine. Biz burada canımızla uğraşıyoruz burada. Nitekim sağlıklı şekilde yaşama haklarını savunmak için barışçı protesto gösterileri düzenleyen Bergama köylüleri hakkında da Devlet Güvenlik Mahkemesi'nde yasa dışı örgüt kurma suçlamasıyla dava açıldı. Direniz madem böyle bir şeye karşılaşmadık daha. Biz e, e, yalnızca Uhacık, bergam da altın madenini istemeyiz değil. Dünyada istemeyiz yani. İnsanların e, ölmesini istemiyoruz. Biz Türkiye için değil yani. Dünya için istemiz altın madenini. Çünkü bize bir profesörümüz geldi. İstanbul'dan bir profesör geldi. Siyanur'la altın alındığı takdirde doğacak çocuklarınız daha sakat doğacak dedi. Biz bu profesör ne bizden 5 kuruş para aldı, haraç aldı, ne madenciden aldı. Geldi adam dedi ki arkadaşlar bu senaryo dumanı tüttüğü gün bu memleketi terk edin dedi. Onun için Seril'le ata almasını istemiş. Yasadaşı örgütle hiç ilgimiz yok. Ataş, Sadece... yasadaşı örgüt kurduysa biz de kurarız. Biz ha. Atatürkçüyüz, layık, Türkiyeyi çok seviyoruz. <gülüyor> Türkiyeyi Senir Gölü çöplük Halkız. yapmak Halk istiyorlar. Halk kız. Halk kız, haklıyız. Alacağız. Bergamalılar haklarındaki yasa dışı örgüt kurma suçlamasına rağmen yaşama haklarını savunmaya kararlı görünüyor. Aslında Türkiye'de sık sık seslerini duyuran çevrecileri, aydınlık için bir dakika karanlık eylemini, sahneleri olarak bilinen kayıp yakınlarının ısrarlı eylemlerini ve Bergama köylülerine destek veren binlerce kişiyi düşünürsek belli bir sivil hareketin yeşermeye başladığı da söylenebilir. Benim ismim Oktay Konyar. Bergamalıyım, daha doğrusu bir Bergama köylüsü denebilir bana. Türkiye'de en örgütsüz kesim köylü kesimidir. En çok korkan, kaygan zeminde kaypaklık yapan, kaçabilen bir araya getirmesi mümkün değil. Zaten e, ülkedeki antidemokratik yapının temelinde köylü yatıyor. Gecenin televizyonu izler, sabahleyin oy verir. Ve 50 senedir de aynı odandan oy verir. Neden? Doğruyu bulamadığı için verir. Şimdi ilk kez doğruyu tartıştı. Çünkü çıkarı var, toprağın hayatı. Toprağını kaybederse yaşama hakkının gideceğini düşünüyor. Buna inandı. Görerek de inandı, yaşayarak da inandı. İşgalciler geldi, ağaçlarımızı kesti. Sabahlara kadar uyumadık ve karar aldık. Dedik ki direneceğiz. Sabahleyin onları Bergama kentine çağırdım. Aşağı yukarı 3.400 kişiydik. Yarısı kadın, yarısı erkek. Toplandık. Bir korkunç bir, büyük salonumuz var bizim. Benim bir projem vardı. Onlar beni daha önce başkan seçmişlerdi. 6-7 bin kişi toplandılar. Başkan olarak karar verdikler. Seni başkan seçiyoruz komitelerini kurdu. Komitelerimizde insanları çağırma komitesi. Herkes camına vuracak, birini çağıracak falan diye. Salona toplandık. Şimdi merak ediyorlar. E, dışarıda çok polis var. Bildiri dağıtacağız diye ben söylemiştim. Dedim ki e, kadınlar dışarıda kalsın, erkekler içeri girsin. Erkekleri içeri aldım. Konuşuyorum erkeklerle. Kapıyı kilitledik. Savaşacak mı? Savaşlayacak. Direnecek mi? Direnecek. Söz mü? Söz. Çıktım masaya soyunmaya başladım. Herkes Şaşırdı, kıpkırmızı oldular. Soyunun dedim. Tık yok kimsede. Köylü soyunur mu hiç? Memelerini çıkaracak, karnını çıkaracak, çıplak kalacak. Ölmek daha iyi onun için. Ama bizim de bir düşünce biçimimiz vardı. Köylü yapabilecek en son şeyi yapabilirse, onun mücadele bakış açısı netleşmiş demektir. Artık o kararlıdır, o bilir beyin Beyim dedi, biz dedi... Avradın yanında bile soyunurken utanır dedi, şavkı kapatırız dedi. Bize tüfek ver dedi, vuralım dedi ama bizi soyma dedi. 150 kişi, 170 kişi soyun yerlere soyunmuyor. Soynamayacağız dedi, utanıyız dedi, bayım dedi. Böyle çıkıyor, olmaz dedim soyunacağız. 400 kişi yollar geri soyunmuyor. Şimdi şişman bir adam var, Bayram Çavuş'tan daha şişman bir adam. O soyundu, don, don deriz biz koca pijamasına, donlu koltun altına aldı, çıplak bir adam. Kapı dar bir kapı arkasındaki erkekler görünmüyor kadınlar dışarıda bu çıplak bir çıktı dışarıya karısı bunu bir gördü pülen dedi utanmıyor musun dedi tek delirdi zannetti adam çıplak bir adam çıktı sonra bir baktı adam benim adam da soyundu benim adam benim adam herkes adamını arıyor soyunanları kadınlarda tepki yok. Son Sonarlatacıyık size dedi şimdi şeyli köylü karısına diyor ki son Sonarlatacıyık dedi diye soyunduğumuzu dedi. Bir baktım yolda soyunan donunu avladına veriyor. Soyunan donunu avladına veriyor. Bir baktık böyle bir inanılmaz bir soyunma manzarası caddelerde kağıt dağıtıyorlar. Şimdi domates satan, peynir satan, patlıcan satan adam kağıt dağıtıyor. Bana soyunduğumu sorma diyor. son Sonarlatacıyım sana diyor. Kağıdı veriyor. Şimdi o kadar güzel bir şey oldu ki Artık nereye gidersek başkan soyunacak mı diyorlar daha arabada binmeden. Şimdi soyunma ustası oldular. Çünkü utanmayı bıraktılar. Onlar bir direnişçi oldu. Toprakları için yapabileceği en ciddi fedakarlığı yapan yurtsever kimlikleri öne çıktı. Onun için ben onları saygıyla değerlendiriyorum. Onlar Türkiye'de destan yazıyorlar ve dünyaya örnek çıkışlarını devam ettiriyorlar.